Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kur'an-ı Kerim'in 6. cüzü incelendiğinde yine onlarca başlık açılabilecek geniş bir yelpazeye dağılmış konular ihtiva ettiğini müminleri eğitirken, müminlere bilgi verirken, Allahu Teala'nın muradını müminlere tanıtırken geniş konu yelpazesinden söz edebiliriz. Ana başlıklarını ya da önceki sure, cüzlerde ve surelerde tekrar edilmemiş yeni başlıkları diye dikkat etsek 6. cüzü okuduğumuzda karşımıza çıkan konular ana hatlarıyla şunlardır. Önce ehli kitabın yani bizden önce Allah'ın dinine iman eden Yahudi ve Hristiyan olmuş kavimlerin onların peygamberleri ile olan mücadeleleri ya da peygamberlerine karşı tavırları, siyasetleri, toplumsal tavırları özellikle Musa aleyhisselama karşı ve İsa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam dolayısıyla da Meryem validemize olan tavırları, tepkileri, refleksleri uzun uzun bu surede anlatılmaktadır. Bu surenin yani 6. cüzde bulunan surenin bir kısmı Nisa suresi ondan sonra da Maide suresi olarak işleyen, işlenen konulardan birisi de dinde aşırılığın sakıncası konusudur Din Allah'ın murad ettiği ve gösterdiği şekilde yaşanmalı İnsanlar bu Allah'ın muradı olan ya da bize insana gösterdiği konuları abarttıkları zaman iyilik yapmış daha çok sevap kazanacak iş yapmış olmazlar en üst çizgiyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çizmiştir. Daha başka kimse ileri gitmemelidir. Özeti bu. Bu cüzdeki konulardan birisi de Müslümanların kendi yakınlarına veya uzaklarına yani bildiklerine bilmediklerine karşı verdikleri sözlere yaptıkları anlaşmalara sadık kalmaları konusudur. Bu özellikle Müslüman için Hassas bir konudur. Verdiği söz, attığı imza onu bağlayıcıdır. Bu bağlayıcılığın e, hükmünü veren de Allahu Teala'dır. Yani ben yeryüzünde bir müteahhitlik sözleşmesi yapmışım veya bir taahhütte bulunmuş altına imza atmışsam bu göklerin de benden yerine getirmemi istediği bir başlığıdır diye anlarız. Haram olan yiyecekler, helal olan şeyler konusu da bu cüzde geçmektedir gıda açısından. Abdest ve abdest nereden gerekiyor, niye gerekiyor, gusül neden gerekiyor konusu bu cüzün muhtevası arasındadır. Bu cüzde Müslümana verilen öğütlerden biri de Allah için bir yerde şahitlik yapmanın hakkını vermek adaletle iş yapmak konusudur Demek ki şahitlik konusu bildiğimiz şahitlik bu böyle mi ha böyle gördüm dediğimiz şey allah Teala'nın bunu Allah için yapın Tıpkı namazı Allah için kılın Kurbanı Allah için kesin buyurduğu gibi şahitliği de Allah için yapacaksınız buyurmaktadır kitabımız Kur'an-ı Kerimimiz. Başka bir konu olarak da surenin başındaki gibi, cüzün başındaki gibi yine karşımıza çıkan bir başka konu da ehli kitabın yani Hristiyanların ve Yahudilerin Rablerine karşı, Allah'a karşı, peygamberlerine karşı hangi üslubu kullandıklarını, kalplerinde ciddiyetin nasıl olduğunu, nasıl belli konuları konuşma cüreti bulduklarını anlatan ayetler bizim gözümüzün önüne konmaktadır. Yani onları anlatıyor Allah ama onların dönemi bitti. Zaten şimdi dindar değiller. Kimse onlar onlara onlar gibi Hristiyanım, Yahudiyim diyenler zaten Kur'an okuyup bu gerçekleri görmüyorlar ama Allahu Teala bize onlar böyleydi. Bu yüzden helak oldular diyerek ne yapmamamız gerektiğini de bize öğretmektedir Celle Celaluhu Rabbimiz. Bu cüzün yani 6. cüzün konularından birisi de Musa Aleyhisselam ve mukaddes toprak yani Kudüs meselesidir. Musa Aleyhisselam ma Allahu Teala Kudüs'e geçmesini mukaddes toprak olarak oraya intikal etmesini emir buyurdu. Musa Aleyhisselam ümmetine yani Yahudilere oraya gitmemizi Allah emrediyor buyurdu. Tenezzül etmediler korktular sen git Rabbinle beraber orada savaşın biz geliriz sonra gibi adi ve seviyesiz düşük cevaplar verdiler Musa Aleyhisselam'a. Bu sebeple burada bu mübarek cüzde bu konu çok derin bir şekilde uzun uzun müslüman nesle anlatılmaktadır bunun muhtevasından olarak da bu Kudüs konusunun muhtevasından olarak da hakkı aykırmak, haktan yana olmak iyi iş yapmada aceleci olmak Allah'a tevekkül etmek konusu da o kavmin üzerinden bize anlatılmaktadır bu cüzde bir kere daha insan öldürmenin ne kadar tehlikeli bir şey olduğu vurgulanmaktadır. Tabii ki bu öldürme yani bir insan katliamı, insan zayiatı açısından bakıldığı zaman ki yoksa yasal bir şekilde şeriat mahkemesinin ölüm kararı verdiği veya savaşırken öldürme filan onlardan söz edilmiyor. İnsanların yeryüzünde fesat çıkarmaları, fesatçı örgütlenmeye gitmelerinin ne kadar kötü olduğu ve cezaları üzerinde de bu cüzde konu vardır. Ve çok dikkat çeken başlıklardan birisi de insanı yaşatmanın ne kadar değerli ve mübarek olduğu vurgusudur. Yani bir insanın yaşamasına vesile olmak, sebep olmak sıradan bir iş değil. Bu cüzde bu da anlatılmaktadır. Aynı şekilde Allahu Teala'nın Teala'nın ki hak kitaplar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an olmak üzere hak kitaplar indirdiğini ve bu kitaplarla hükmedilmesini istediğini bu kitaplarla yani Kur'an en sonuncusu olmak üzere hükmetmeyenlerin düşeceği büyük günahı, çukuru kafir olmaktan fasık olmaya, zalim olmaya kadar e artık hangi türdense isyanı kulun ona göre bir sonuca götüreceğini özellikle Kur'an-ı Kerim bu cüzde önümüze koymaktadır. Ve Yahudilerin, Hristiyanların Müslümanlarla dost olamayacağını, onlarla dostluk bağlantısı kurmanın haram olduğunu bu suredeki ayetlerde görüyoruz aynı şekilde Allah'ın şeriatını bilen alimlerin belli sebeplerle susmalarının ne kadar tehlikeli olduğunu Allah'ın azabını onlara çekeceğini de bu cüzün ayetleri arasında görüyoruz ve bir başka konu da Hristiyanların Eysa aleyhisselam hakkındaki Yanlış bilgileri ve yanlış uygulamalarına dair Bazı ayrıntılar Altıncı cüzün Konuları arasında Geçmektedir O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala ali ve sahbihi ecma'in Velhamdülillahi rabbil alemin